İzhar etme, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmeye çalış ve oku İslam'da minel mehdi ile lahd. Beşikten mezara kadar ilim tahsili farz olmuştur kadına ve erkeğe. Bahus mektubu Rabbani olan, seni yoktan var eden Allah'ın kitabını okuman, elbet ki senin hakkı sevdiğine bir şahit ve bir tanıktır. Okumayanlar çok pişman olacaklardır Fakat bu pişmanlıkları onlara bir fayda temin etmeyecektir. zikr en büyük, en yüce zikir Kur'an-ı Kerim'i tilave etmektir, Kur'an'ı okumaktır. Bir adam abdest olarak Kur'an'ı okursa, her bir harfine on sevap ihsan olur. Abdest olarak, veya yani namaz abdestsiz, namaz abdestsiz okursa Kur'an'ı Kerim'i, malumiyet Kur'an-ı Kerim cünürken okunmaz. Ve cüddüken Kur'an-ı Kiri tutulmaz. Ve abdestsiz Kur'an yine tutulmaz. Namaz abdestsiz Kur'an tutulmaz. Hedef lazımdır. Kur'an'a kadar yücel Allah seni o kadar yüceldir. Abdestde okursan bir harfine en aşağı 50 sevap ihsanı olunur. Namazda okumuş olduğun Kur'an-ı Mübin her harfine 100 sevap verilir. En aşağı. Mesela elif, lam mim bu 3 harftir. Her bir harfe yüz sevap verilir. Elif şu ayrı, Lam için ayrı, nim şu ayrı. En yüce ibadet, Kur'an-ı Kerim'i Tabi iman ederek tilaver etmek. Zaten iman etmeyen, imanın nuru az olan... ...ne Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir... ...ne de Kur'an'ı dinlemekle zevk duyar. Kur'an'ı okumaktan lezzet duyan... ...Kur'an'ı dinlemekle zevk alan kişi... ...iman sahibi ve imanın nuru ziyade olanlar... ...bu lezzeti tadarlar. Bu zevki onlar bilirler.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 Canlı Kur'an'a bakanların yüzleri hiç yanmayacaklardır. Hazreti Ümül Mümin'in annemize sormuşlar. Bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tarif et. Anne demişler. Kur'an'ı okuyunuz. Kur'an neyse Hz. Muhammed Mustafa odur demiş.